Merhaba. Karantina Belliği programımıza hoş geldiniz. Ben Zeynep. Ben Eylem. Bugün YouTuber Çisem Çakır'la beraberiz. Nasılsın Çisem? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok sağ ol. <gülüyor> İlk sorumla başlamak istiyorum Çisem. Kendini tanıtır mısın? Merhabalar herkese. Çok teşekkür ederim tekrar davetiniz için. Ee, ismim Çisem. Ben 88 doğumluyum. Ee, aslında e, üniversiteden İngiltere'de okudum üniversiteyi ve St. Vincent Martins College of Art and Design ürün tasarımları bölümünden mezun oldum. Fakat işte e, okulu yani okulu bitirirken son senemde ve sonrasında bir senede e, mimarlık firmasında çalıştım. O dönemde de bu işi yapmak istemediğimi biliyordum zaten ve kafam çok karışıktı ne yapmak istediğime dair. Bu tam 24-25 yaz kriz diyelim ona. E, ve o sırada işte e, oteldeydim babama yardımcı oluyordum. Ve hakikaten kader mi diyeyim ne diyeyim bilmiyorum. Karşımda bir Mısırlı acente sahibi, aile etti Ve onlar beni aslında biraz yönlendirdiler. Yani onlarla böyle ciddi bir e, uzun bir dönem onlarla beraber konuştuktan sonra Amerika'da aslında eğitim almaya tekrar, ya, tekrar oraya gittim. Ee, Amerika'da neler üzerine eğitim aldım? Çiğ beslenme, detoks gibi konular üzerine eğitim aldım. Aslında birazcık da oteli dönüştürmek gibi planım. Zaten sağlıklı beslenme üzerine bir sürü programlar yapıyorduk ama hani birazcık daha ileri bir seviyeye taşımak istedik. Ve ben 9-10 ay, 9 10 ay kadar Amerika'da kaldıktan sonra, eğitimleri tamamladıktan sonra otele geri döndüm ve tamamen bir dönüşüm başlattım orada. Ekibi yeniledik. Bir sürü farklı ekipmanlar alındı. Menülerimiz tamamen yenilendi, programlar yenilendi ve Ve şu anda... Hakikaten uzun bir dönem, uzun bir dönem de orada çalıştım. Yani müşterilerle birebir de çalıştım ee, ve bu seneye ilk defa termal suyu da Bodrum'da ilk defa kullanan otel olduk. Aslında e, sağlık turizmi anlamında da Türkiye'de öncülerden biri diyebilirim. Ee, yani otel kısmı bu şekilde. Aslında hala orada çalışmaya devam ediyorum ama. Kendimi birazcık daha geri çektim diyebilirim. Oradan daha çok yönetim kısmındayım artık. Ee, eskiden daha böyle misafirlerle birebir görüşmelere giriyordum ama şimdi birazcık daha yönetim kısımdayım. Ee, ve bir yandan da YouTube. <gülüyor> ee, aslında hobi olarak başlamıştım ama şu anda tam olarak bir içerik üreticisiyim diyebilirim. Evet önceden böyle boş zamanlarımı ayırırken şimdi neredeyse bütün zamanımı ele geçirmiş öyle diyette. Çok fazla evet. araştırma yapıyorsun tabii. Evet, o kadar evet. araştırmaya muhakkak çok <gülüyor> zaman harcıyorsun. Evet çok zaman harcıyorum gerçekten. Yani cilt bakım üzerine daha çok ...benim videolarım ve hani zaten görüyorsunuzdur... E, ...tipik bir cilt bakım videosu gibi olmuyor. Hani elbette sevdiğim şeylerden bahsediyorum. hani Çünkü insanlar merak ediyor ama... Hani ...daha çok insanları bilinçlendirme üzerine... ...videolar çekmeye çalışıyorum. E, ve son zamanda da... ...Yağmur Vardar, o da bir YouTube'da içerik üreticisi. Onunla beraber bir marka kurduk. E, ve sanırım hani... İlk mi diyebilirim yani ilk defa iki YouTuber birleşip bir marka kuruyor. Ben daha önce böyle bir şey görmemiştim. Ee, onunla da beraber marka çalışmalarımız devam ediyor. Yani markayı kurduk ee, ve şu anda <gülüyor> ürünleri çıkartmaya çalışıyoruz diyelim. Buz oldu bir süreçten sonra. Yağmurla markana geleceğim ama şimdi kedin Fiko Bey'le paylaşımların da çok tatlı. Sanıyorum evde evet. kalma sürecinde birbirinizi de daha da sık görür oldunuz Fiko'yla. Evde nasıl evet. zaman geçiriyorsun ve YouTube veya Instagram için içerik üretimin hı hı. yani bir anlamda yaratıcılığın koronavirüsten nasıl etkilendi? Yani etkilendi haliyle zaten hani online mencralarda ne kadar ciddi anlamda dönüşüm yaşandığını da görüyorsunuzdur size de. Hani evde kal peştegile bilene kadar çok sayıda paylaşım yapıldı i̇şte bu dönemde tüm içerik üreticileri insanları evde kalmayı teşvik etmeye, onları evde eğlendirmeye, hani bilgilendirmeye yönelik içerikler üretmeye çalıştılar. Ben de onlardan biriydim. Zaten insanların beklentileri de bu yöndeydi. Ya evde mesela spor yaptığım bir bir haftalık vlog falan tarzı şeylerde çektim ki hiç izleneceğini düşünmüyorum ama deli gibi izlendi mesela çünkü hani insanların gerçekten motive olmaya ihtiyacı var yani bu kadar evde oturmaya alışık değildik belki de yani zorlukları elbette oldu benim için hani çünkü daha yeni bir marka kurmuştuk onu böyle bir yerlere taşıyacakken tam hani bütün işlerimiz tamamen aksadı ama yapacak bir şey yoktu o yüzden <gülüyor> evde kendimizi oyalamak için ben de bir sürü şey yaptım işte boyama kitabı olsun kitap okumak olsun dizi film seyretmek olsun ve daha fazla içerik üretmeye çalıştım bu süreçte sanırım bu durumdan da en çok mutlu olan kişi Fikabaye oldu <gülüyor> bizi sürekli evde görmeye alışık değildi çünkü ama en çok mutlu oldu bence bu durumdan <gülüyor> edilik yapıyor mu isteyince sevdirmeyip sen beş evet, ülkenin atlamak. Aynen, aynen. Çok e, sevdiren bir kedi değil aslında. Ben daha çok öyle sevdirdiği zamanları çekiyorum videoya e, onları koyarım ama çok aslında havalı bir kedi yani. Öyle sürekli sevdiren bir kedi Nazlı. değil yani. <gülüyor> evet, Nazlı. <gülüyor> Halk arasında biyonik kulak diye de bilinen e, koklear implantı kullanarak işitiyorsun sençi sen. Bir videonda hı hı. sanırım 7 gün 7 maskeydi. İmplantı çıkardığını o esnada kendini duymadan konuştuğunu söylüyordun. Videonun o kısmını izlerken aklıma geldi. Bizim de e, aldığımız bir konuk Derya Nuhbaloğlu sağır toplumu ile ilgili görüşlerini belirtmişti. Onların karantina yaşamına dair. Şimdi bu sağır toplumu politik doğrucu engelli ifadesini kullanmasını, kullanmasını pek istemiyor. Biz engelli değiliz, toplum tarafından engelleniyoruz diyorlar. Bu konuda bir şeyler söylemek ister misin? Evet, açıkçası ben de hani... Engelli kelimesinden çok hoşlanan biri değilim. Ee, kendi hikayemden bahsedeyim kısaca. Ee, benim işitme kaybı hikayem 3 yaşında başladı. Yani orta kulak iltihabıyla başladı. Sonra o ilerledi. Doktorların dikkatsizliği sonucu işte iç kulaktaki sinirlerin yok olması. E, yani çok büyük çoğunluğunun zarar görmesi sonucunda benim de yoğun işitme kaybım var her iki kulakta da. Kokliyer ameliyatımı ben 4. sınıfta oldum. Yani 10 yaşlarına falan denk düşüyor sanırım. O zamandan beri koklear kullanıcısıyım. Ee, yani tanıştığım ve çalıştığım aslında birçok kişi de cihaz kullandığımı çok sonradan fark ediyor veya öğreniyor. Ee, ben aslında şanslıyım yani bu konuda bir zorbalığa da çok fazla uğramadım aslında ama ülke genelinde durumun böyle olmadığının farkındayım ve hani e, sonuçta bu size beraberinde konuşma bozukluğunu da getirdiği için aslında insanlar sürekli bu konuda soru sorması da. O bile rahatsız ediyorsunuz yani bir yerden sonra. Ama hani ben engelli kelimesinin giderek adalacağını düşünüyorum. Yani kendim için de mesela hiç bu kelimeyi kullanmadım. Ee, Yakıştıramadığından değil yani yanlış anlaşılmasın. Ee, sadece hani günün sonunda ben de bir engelliyim. Evet ama insanların bana olan bakışının değişmesini istemediğim için açıkçası. Çünkü kabul edelim veya etmeyelim böyle bir acıma duygusuyla bakma eğiliminde insanlar. Bunu ben bir eksiklik veya engel olarak görmektense beni ben yapan bir parçam olarak görmeyi tercih ettim hep. Yani küçükümden beri böyle yani böyle ola geldi ki annem ve ailemde çok ciddi destekçimdir yani bu anlamda. Yani sonuçta hani şey diye düşünüyorum. Ben biyonik kulaklı biriyim ve bu aslında havalı bir şey yani hani bu robotik bir parça taşıyorum yani böyle bakmaya çalıştım olaya ee, herhangi bir insandan da hani geri kalır bir yanım da yok yani beni daha hırslı biri yaptı hani daha güçlü biri olmamı sağladı o yüzden engelli kelimesiyle ilgili benim bir sıkıntım yok şahsen ama ben kendim için kullanmayı tercih etmiyorum çünkü engeller aslında sizin belirlediğiniz sizin çizdiğiniz sınırlardan ibaret tabii ki sınırı yok yani bunun farkına varmaları gerekiyor insanların sadece zihninizde bitiyor yani onu engeller. Evet. <gülüyor> benim kişiyle. baban evet benim babaannem de. E... 7 ya da 8 yaşında menenjit geçirerek işitme duyusunu kaybetmiş. Onunla biz çok tatile gideriz her yaz hemen hemen. Avrupa'yı da bir görünüşü var. İşte Bodrum çarşısında, Kaş çarşısında falan gezerken yani bunu söyleyeceğim onu kazıklamaya çalışırlar. Türkçe sevgip evet. kırık olduğu hmm. için onu yabancı zannediyorlar. O da böyle bağırıyor ben euro kazanmıyorum, ben dolar kazanmıyorum, ben Türk'ün Türk lirası kazanıyorum diye, beni kazıklamaya çalışmayın diye. Böyle komik bir tarafı da olabiliyor. Evet. Buradan yağm yağmurla yapacağınız işe Hı -hı. gelmek istiyorum. Siz Hı -hı. bir marka yaratmaya başladınız ve Hı -hı. 2020 için siz, bizim senimiz olacak diyordunuz. Bunun hatta sonradan böyle muhabbetinde de yaptınız, geyik muhabbetini yaptınız. Ben evet. de senin sayemde K-Beauty'e merak sarmış ve çok faydasını görmüş biri olarak e, markanın, bu markanızın erişilebilir fiyatlarda çıkaracağı çeşitli ürünleri böyle dört gözle bekliyordum açıkçası. Aksayan işler, belki aksayan hayatlar sana ne düşündürüyor? Bunu merak ediyorum. Felsefi bir yönelimin oldu mu? Yani gerçekten markanın erişilebilir fiyatlarında ürünler çıkarıyor olması bizim hedeflerimizden biri. Çünkü daha önce de konuşmuştuk. Ülkede hakikaten iyi ve uygun fiyatlı marka yok denecek kadar az yani. Böyle bir açık gördüğüm için zaten bu işe kalkmıştı yani en başta. İşlerimiz hakikaten müthiş aksadı. Ee, belki şimdiye kadar çıkmış olurlardı ama birazcık daha olumlu yandan bakmaya çalışıyorum. Çünkü bizi umutlandıran başka gelişmeler oldu bu süreçte. Çok iyi bir e, kimya firmasının CEO'su bize ulaştı. E, ve onlarla çalışmayı düşünüyoruz şu anda. Ve biz başka bir firmayla çalışacaktık. Ve onlardan çok emin değildim. Kafamda hala soru işaretleri vardı falan. O yüzden hani şu anda daha iyi bir yerdeyim. Yani ilk başlarda gerçekten çok moralim bozulmuştu ama şu anda daha iyi bir yerdeyim. Hani Aa, bunda da bir hayır varmış diyebiliyorum yani. Ee, şu anda numune deneme aşamasındayız ve ben gerçekten çok umutluyum. Ee, sıfırdan bir ürün yaratıyor olmak da beni çok heyecanlandırıyor açıkçası. Çünkü hayal ettiğiniz gibi bir ürün yaratma şansınız var yani. Bilmiyorum cilt bakımına bu kadar düşkün kişiler olarak yani gerçekten çok şanslı diye düşünüyorum. Ee, üstelik de hani bizi takip eden kitlenin de nabzını çok iyi tuttuğumuzu düşünüyorum ben. Çünkü insanların beklentilerini, neler istediğini, hangi içerikler olsun, hangi içerikler olmasın. Gerçekten aslında çoğu markanın kolay elde edemediği bilgiler bulmaz yani. Ee, ve yani normalde mesela marka oluşur, ondan sonra kitlesi oluşur. Bizde öyle olmayacak. Bizde süreç tam tersi işliyor. Bizde hazır kitle var ve beklentisine göre ürün çıkartıyor olacağız. Doğal ee, doğum gibi bir yandan da Aynen mi? öyle. Önden evet. yaşadığınız birçok şey. Çünkü genellikle evet. piyasa araştırması sonra geliyor dediğin gibi. Evet. Yani bizim böyle bir avantajımız olacak. İleride hatta yani umarım bununla ilgili de, de yani bilgilerimizi, deneyimlerimizi paylaşacağım çünkü heyecanlı bir süreç yani birim için. Öncelikle tebrikler yani biz de heyecanla bekliyoruz hı hı, bu evet ürünleri. Evet. Bir yandan şey de merak ediyorum hani bütün işin aslında sosyal medya üzerinden yürüyor. Hem hani bir kadın girişimcisin şu anda bir evet. ürün üzerinde çalışıyorsun ama bir yandan sosyal medya ile kurduğun bağ ve onu işinin bir parçası olarak da hani değerlendirme bağlamında bu son dönemlerde sosyal Mesafe kavramı sana ne düşündürüyor onu merak ediyorum. Zira hani bu pandemi dönemiyle birlikte hepimiz sosyal medyayla kurduğumuz ilişkileri bir gözden geçirdik gibi hissediyorum. Yani Çünkü fiziksel olarak yan yana gelemeyince bu online platformlar başka bir bağ kurdu bizim için de. Mesela bu dönemde senin bu sosyal mesafe kavramıyla kurduğun bir ilişki ve nasıl oldu? Ve tabii e, bir takipçilerinden de böyle bir farklılaşma pandemi öncesi ve pandemi esnasında farklılıklar tespit ettin mi? E, şöyle diyeyim, e, sosyal mesafe halen gündemimizde olan bir konu. Yani halen devam etmesi gereken bir olgu. Çünkü virüs tamamen yok olmuş değil. Ama e, ben yani bir iki defa sonuçta markete gitmek için vesaire dışarıya çıkıyorum ve insanların hakikaten hiç kimsenin kurallara uymadığını görünce çok üzülüyorum yani. E, yeterince ciddi aldığımızı düşünmüyorum hala. Maske takmayan bir sürü kişi görüyorum sokakta. E, ama hani sorunuza gelirsek evet e, sosyal medyadaki mi de çok ciddi anlamda arttı bizim yani. Ben de bu süreçte sosyal medyayı e, belki bir tık daha fazla kullanmış oluyorum ki çok dikkatliyim aslında kısıtlama konusunda. Ama bu dönemde evet bir tık daha fazla kullandık hepimiz. E, ama genel olarak sosyal medyada Vakit geçirmenin e, çok çok iyi olduğunu düşünmüyorum yani uzun süre vakit geçirmenin. O yüzden yani şahsen bana iyi gelmediğini biliyorum e, ve o yüzden de kısıtlamaya çalışıyorum. Yani bence daha çok içimize dönmeyi öğretti dediği bu durum. Yani belki ilk başlarda daha fazla kullanıyorduk sonrasında birazcık daha içe dönmeyi de öğretti diye düşünüyorum. Yani yeni bir normalimiz var artık. Ve buna alışmamış, alışmak gerekecek yani bir yerden sonra. Hala mesela şeyi düşünüyorum. Toplu taşımalarda nasıl olacak? Ben çok fazla toplu taşıma kullanan bir insanım. <gülüyor> ve biraz korkuyorum açıkçası yani. Şöyle çıkıp insanlarla bu kadar yakın şeyde olmaktan. Bilmiyorum. yeni Yani yeni normalimiz var artık. Öyle diyeyim yani. Şey de çok evet. ilginç geldi aslında. Bir sosyal medyayı bu kadar aktif kullanan ve işin bir parçası olan bir kadın olarak. Mesela Tam sosyal medyayı kendi kısım olarak nasıl kullanıyorsun? Bunun bir iş dışında kullanımı nasıl sosyal medyayı? Aslında vakasında iş dışında pek kullanmıyorum desem size. Yani sadece trendleri takip etmek için markaların neler yaptığını takip etmek için, markaların nasıl sosyal medya kullandığını görmek için daha çok takip ediyorum. Ya mesela TikTok açtım ki birçok kişi bana nasıl olursa nasıl TikTok açarsın 30 yaş üstü bir insan olarak şeklinde e, yorumlar gelse de ben öyle bakmıyorum olaya. Çünkü çok büyük markaların bile TikTok hesabı var artık ve inanılmaz yaratıcı videolar çıkartıyorlar ve ben ondan besleniyorum yani. O da bir yaratıcı alan sonuçta. Ve ee, sonuçta biz Z kuşağına da hitap ediyor olacağız ve orası Z kuşağının en çok kullandığı uygulamalardan bir tanesi. Ya Ben olaya biraz iş gözüyle bakıyorum yani açıkçası. O yüzden hani e, iş dışında hani arkadaşlarımla sosyalleşmek için kullandığım bir alan değil orası benim. Daha çok takipçilerle sosyalleşmek için e, iletişim kurmak için e, ve dediğim gibi trendleri takip etmek için kullandığım bir yer. Onun dışında hani çok çok uzun vakit ayırmanın bana iyi geldiğini düşünmüyorum yani. Böyle gözlemlediğim için bir şey koyuyorum dedim. Bir kısıtlama koyuyorum kendime. Ben de seni takip etmek için TikTok hesabı açtım. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> mi? <gülüyor> ama orada çok vakit geçirmiyorum. Çünkü bir süre sonra <gülüyor> Cazip de şeyler sunuyor. Yaratıcılık dedin diye söylüyorum. Kendimi video çekerken evet. bulmak istemiyorum. Çünkü <gülüyor> hesabım <gülüyor> hiç... E <gülüyor> çok eğlenceli şeyler var bir de e, yani mesela ben hiç dans çekmediyorum ama dans dışında yapabileceğiniz çok fazla şey var insanlar onu bilmiyor bence <gülüyor> aslında biz sardınız mı çok mena. içinden çıkamıyorsunuz yani ben de ilk açtığım zamanlarda biraz fazla öpük geçiriyordum şimdi daha az yani evet evet tiktok fenomeni olmak istemiyorum yani <gülüyor> <gülüyor> buradan aslında biraz da şeye bağlamak istiyorum bu hani Pandemi sürecinde hepimiz böyle bir evde çok kalınca, kendimizle de baş başa kalınca biraz da vasfimiz kaldıysa eğer işte yeni yeni şeyler icat etmiş olabiliriz. Bazen bir hobi, bazen kendimizle baş başa kaldığımızda sen biraz başlarda şeyden bahsetmiştin, yaptığın işte hobi tarzı işlerden ama bu yeni hayat döneminde hani tünak içerisinde bu hayata, bu yeni hayata adapte etmek isteyeceğin şeyler var mı? Ee, ya aslında şöyle, hani ben zaten evde vakit geçirmeyi seven bir insanım, ve evden çalışan bir insanım, yani evden çalışabilen bir insanım. O, işte, o anlamda işte bana evde vakit geçirmeyi güzel olduğunu tekrar hatırlattı diyemeyeceğim size. Çünkü ben zaten <gülüyor> çoğunlukla evde olan bir insan, insandım. Ama bana daha çok elimdeki vaktin değerli olduğunu hatırlattı diyebilirim. Yani vaktini iyi değerlendirmeyi, işte işleri ertelememeyi, çünkü çok yapan bir insan biraz mükemmel bir olduğu için bu iş zaten iyi olmayacak, mükemmel olmayacak. Diyalitleyen bir insanım. Bunu birazcık yapmamayı, bazı şeyleri oluruna bırakmaya öğretti diyebilirim. İşte bu zaten hani marka çıkardık çıkaracağız. Araya bu korona olayı patladı zaten. Yani biraz oluruna bırakmaya öğretti diyebilirim. Umarım bunları tekrar unutmam yani tekrar hatırlamak zorunda kalmam. Ben genel olarak ciddi bir dönüşüm yaşayacağımızı düşünüyorum. Yani bu virüsün bize kattığı en iyi şey belki de bu. Hani insanların nasıl bir dünya istediğimiz konusunda düşünmeye itmesi gibi olabilir. Bu Noam Chomsky'nin bir sözü aslında. O demiş yani kesinlikle katılıyor. Nasıl bir dünya istediğimiz konusunda oturup düşüneceğiz ki bunun bence etkilerini de şu anda görüyoruz Amerika'da mesela. Ee, günlük döngülerimizi sorgulayacağımız işte hızlı tüketim, kapitalist sistem, robot gibi çalıştırıldığımız bu de sorgulayacağız gibi geliyor. Ee, ve yani sadece o değil mesela bana şey de çok ilginç geldi ya yani, tüketim düştüğü için ve sokaktaki insan sayısı da düştüğü için ciddi anlamda azaldığı için karbon emisyonlarında da çok ciddi düşüşler gördük böyle işte odon tabakasındaki delik kapandı falan. Yani bütün bunları görmek aslında birçok şeyin var, farkına varmanızı sağlıyor. Ee, ve tabii bu virüs çok ciddi anlamda can da aldı yani çoğu kişi son günlerinde işte sevdiklerinin yanında olamadığı ve edemediler bile yani sadece sağlık çalışanı canına başla insanlara yardımcı olmaya çalışan hayatlarını kaybetti yani aslında bakarsanız işte sağlık sistemini tüm yani tüm hayatımızı sorgulamamıza e, ve hayatın ne kadar kısa olduğunu bir kez daha görmemize vesile oldu yani ben bundan sonra yaşamımızın ...farklı olacağını ve mentali, mental de değişeceğini düşünüyorum. yani Farkında olan insanlar evet tabii ki. Evet. Türkiye'nin son 15 yılda değişen toplumsal cinsiyet rejimini... ...inceleyen bir akademisyen Hazal Atay'ı biz konuk aldık. Hatta onun yayını da çıktık daha yeni. O şöyle söyledi, mesela sosyal devlet savaşların ürünüdür ne yazık ki. Yani kriz dönemleri insanların gelecek tahayyüllerinde... Ee, önemli bir rol oynuyor. Senin söylediğinle birleştirdiğim için bunu da not düşmek evet. istedim. Daha Aynen. iyi bir dünya istiyoruz hepimiz. Evet, evet. Kesinlikle öyle. Zaten dediğim gibi e, bunun etkilerini şu anda bile görmeye başladık yani. Bu Blackout Tuesday, mesela dün herkes e, sosyal medyasını kapkara yaptı. Mesela yani insanlar gerçekten değişim istiyor. Bunu görebiliyorsunuz göre yani. Güzel sohbetin için teşekkürler Cisam. Karantina belleğinin bir sonraki yayınında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. <gülüyor>